Allahu Allahimne Şeytan Rajeem. Bismillahi R Rahman R Rahim. Alhamdulillahin hamdhu ve nasta'inu. Ma yehteh lau, fala la ilaha illallah la abduhu Hamd olan Allah Subhanahu Allah subhanehu ve teala kimi hidayete erdirirse hiç kimse onu saptıramaz. Ve Allah subhanehu ve teala kimi dalalete düşürürse hiç kimse onu hidayete erdiremez. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet eder ve yine şehadet ederiz ki Resulullah aleyhissalatü vesselam onun kulu ve ilçesidir. Allah subhanehu ve teala ve İsra suresi 17. ayette şöyle buyurmaktadır. Evzu billâhi mineşşeytânirracîm ve kem mehlaknâ mine'l-kurûni min ba'di nûhin ve kefâ bi rabbike bi zunûbi ibâdihi Burada bakıyoruz ayetin hemen başlangıcında وَكَمْ اَهْلَكْنَ مِنَّ الْخُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوهٍ Nuh Aleyhisselam'ın kavminden başlıyor ve diyor ki nice kavimler biz helak ettik Nuh'tan sonra. Allah Subhanehu ve Teala onların günahlarını haber alıcıdır ve görücüdür. Yani hiç kimse Yoktur ki bir şey yapsın da Allah Subhanahu wa Taala'nın ondan haberi olmasın. Bakıyoruz günümüzde hemen kısa bir zaman önce cerraya neden daha önce hiç kimsenin duymadığı belki de uzun zaman ve aralıklarla devam ettiği için ismi de değişmiş olabilir ki işte tsunami dediğimiz olaylar gerçekleşiyor ve kavimler helak oluyor. Depremler oluyor. Bakıyoruz şehirler yok oluyor. Sarsıntılar oluyor. Bir anda 10 bin, 20 bin, 30 bin insan yok oluyor. Ve zaten Kur'an-ı Kerim'de birçok ümmetlerden bahseder. İşte Nuh Aleyhisselam'dan bahsetmiştir. Kavminin azgınlık yapmasından dolayı Allah Subhanehu ve Teala'dan gayri ilahlara tapmaları, onları ilah edinmeleri onlardan medet beklemeleri onların helafına sebep olmuş. Ad kavmi, Semud kavmi, Yasin artık aklınıza gelebilecek diğer kavimler, Fir'aun bütün bunlar hep Allah Subhanahu ve teala'dan gayri ilahlara tapmaları veyahut kendilerini ilah mesabesine koymaları ve böylelikle azgınlıklarının artması Allah Subhanahu ve Taala'nın vermiş olduğu nimetleri kendi nefisleri doğrultusunda sanki kendileri elde ediyormuş gibi hareket etmeleri ellerinin altında bulunan topluma da zulmetmelerinden dolayı Kur'an'da bu okuduğumuz kısalara baktığınız zaman onları ansızın yahalayı verdik diyor. Zina yapmışlar bir kavminin örneğini veriyor Lut kavmi, livatalık yapmış tartı ve ölçüde adaletsizlik yapmışlar helak olduklarından haber veriyor Allah teala iri yapılı bir kavimden bahseder boyca varlık olarak cüste olarak zayıf olan kendi içlerinde yaşayan insanlara zulmetmişler ama helaka sebep olmuşlar. Ve nice kavimler var ki bugün hiç kendilerinden bile eser kalmamış. Sadece belki de birkaç parça eser kalmış geridekinlere ibret olsun diye. İşte öyle günahlar var ki kardeşler hem dünyadayken hem ahiretteyken cezaları var. Bir de öyle durumlar var ki bu günahlar o kadar Allah katında büyük bir zulüm ki insanı bırakın yeryüzüne olan etkisini görün hayvanlara kadar tesir etmiş gelen azap. Nuh Aleyhisselam'ın kıssasına baktığımız zaman Hayvanlardan birer çift varlıklardan gemiye bindiriyor. Geriye kalan bütün varlıklar ne oluyor? Suda gark oluyor, boğuluyor. Semud kavmine bakıyoruz. Livatalık, ona benzer fahşiyatlar toplum arasında yayılmış. Allah'ın gadabına sebep olmuşlar. <gülüyor> bugün Semut kavminden geriye bir tane insan soyları kalmamış. Tefsirlere baktığımız zaman melekler kavmi kaldırmış hatta müfessirler diyor ki o kavmin sesleri gök semasından neredeyse işitti sonra ters çevrildi ve yerin üstüne çakıldı. Bu nasıl bir Zulüm ki Allah Subhanehu ve Teala'nın böyle gadaplanıp onlara bu cezayı vermesi. Ve hatta Rum suresi 41. ayete baktığımız zaman insanların elleriyle kazandıkları günahlar yüzünden karada ve denizde fesat çıktı. Belki dönerler diye Allah böylece onlara yaptıklarının bir kısmını tattırıyor. Bazen de helak olmadan önce Allah subhanehu ve teala topluma birer fırsat veriyor. Mesela Musa aleyhisselamın kısasında Allah subhanehu ve teala Musa aleyhisselamı Firavun'a bir kere daha gitmesini tatlı ve güzel sözlerle davet yapmasını ola ki akleder anlar döner diye bir fırsat daha vermiş. Ama bakıyoruz Firavun'un bulunduğu makam ve mevki, onun azgınlığını daha da arttırmış. Allah'ın peygamberine gadaplanmış ve böylece kendi ahalisine de seslenerek bunu da itiraf etmiş. İşte bu Nil nehri benim değil mi? Bu nimetler benim değil mi? diye hitapta da bulunmuş gökler ve yerler ve ikisi arasındakiler alemlerin Rabb'i olan Allah Subhanahu ve Teala'nın emrinde olmasına rağmen nefis taşıyan bu varlıklar maalesef Allah'a karşı isyan, küfür ve fucur içerisinde olmasına binaen birçok musibetlere dücar olmuş. Sadece kendisiyle birlikte olmamakla birlikte yeryüzü ve onunla beraber canlılar dahi zarar görmüş. Hatta öyle günahlar oluyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki orada bulunan hayvanlar olmasa, bitkiler olmasa Allah Subhanahu ve teala yağmuru dahi yağdırmayacak. Ne kadar büyük bir kadar. Onun için her Müslüman her Müslüman Hayatına dikkat edecek. Yaşadığı ortama dikkat edecek. Kendi nefsini kontrol edecek. Bulunduğu elinin altında olduğu kişilere karşı veyahut üzerinde tahakkümü olduğu noktalarda adaletli olacak. Allah Subhanahu ve Taala'nın nimetleri çok. Şura suresinde eğer biz nimetlerimizi gereğinin fazlasını diyor kullara verseydik sapıtırlardı. Maalesef bugün teknolojinin ilerlemesiyle nimetlerin yer altından çıkarılıp insanların huzuruna sunulmasıyla İnsanlar bu nimetleri kötü yollarda da kullanarak Allah Subhanehu ve Taala'nın azabına sebep olmuşlar. Deniz kıyılarına bakalım. Fuhuşun başını alıp gittiği sonu belli olmayan kamplar kurulmuş. Faizler olduğu şekliyle devam etmiş. Adam öldürmeler çoğalmış. Haksızlıklar başlamış güçlünün güçsüzü ezdiği ortaya çıkmış zinanın alenen işlendiği görülmektedir. Hepimizin de bildiği gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği bir hadiste bizden önceki bir kaviminin içinde birisi vardı diyor. Bir kavimlerden biri. Bir kişi 99 kişi öldürmüş. Acaba Allah Subhanahu ve Taala beni affeder mi diye yola çıkmış. Ben bir çare içerisinde arayış, kurtuluş. Yolda biriyle karşılaşıyor. Ben diyor 99 kişi öldürdüm. Allah beni bağışlar mı? Hayır bağışlamaz diyor. Ne dolmasa bu kadar kişi öldürdüm bu da cevaz vermedi onu da öldürüyor yüz biraz daha ilerliyor bir yere varıyor yine arayış içerisinde biriyle karşılaşıyor salih bir insan ibadet eden birisi işte rahip olarak adlandırılır. Allah beni bağışlar mı ben ne yapayım der evet diyor Allah gafurdur rahimdir falan yerde bir kavim var Falan yerde bir kavim var, salih insanlar. Oraya git, onlarla birlikte ibadet et. Allah'tan bağışlanma dile, umulur ki bağışlanırsın. Ve bu kişi yolda ölüyor. Bizim meselemiz, yoldaki öldüğü melekler, cennetlik, cehennemlik tartışması değil. Önemli olan bu adamın kurtulması için gideceği yerdeki kavim ve niyeti. Git oraya salih bir kavim var. Yani kulluk ediyorlar. Sen de git onlara katış. Kulluğunu yap, ibadetini yap. Tövbe et ola ki Allah subhanahu seni affeder. İşte buna dikkat edeceğiz. Resulullah aleyhissalatu vesselam örnekleri verirken bir hikaye olsun diye sahabesine anlatmamış. İşte zaman dolduralım ne de olmasa ben Allah'ın Resulüyüm bunlara bir şey anlatmam lazım diyerek bir şey asla anlatmamış. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselamın hadislerine baktığınız zaman hangi hadisi okursanız okuyun hangi sözüne bakarsanız bakın bir mana doğrudur. Ya cehennemden kurtulma yolları ya cennete götürme yolları. Ve Allah subhanehu ve teala nasıl kulluk yapılır? Bunlar hep vurgulanmış. Bunun için madem ki günahlar bizi çepeçevre sarmış, bizi kuşatmış ve musibet geldiği zaman içerisinde salih insanlar da olsa diyor hadiste, onlar helak olacaklar, Ayşe annemiz radiyallahu anh'a diyor ki ya Rasulallah salih insanlar içlerinde olduğu müddet mi onlara azap gelecek? Allah Resulü diyor ki fucur günahlar açıktan işlenmeye başladığı zaman onlar da helak olacak içinde. Yani düşünün bizim kulluk yapmamız ibadet etmemiz veyahut Yeterli değil. İyiliği emretmemiz gerekiyor. Kötülükten nehyetmemiz gerekiyor. Çünkü İslam ümmetinin bir özelliği de bu. Emri bil maruf yani münker. <gülüyor> İyiliği emretmek ve kötülükten nehyetmek. Madem ki biz İslam ümmeti olarak Allah Subhanahu ve teala bu büyük nimeti bize vermişse ve bu nimetin azaba dönüşmemesi için ve iyi yolda değerlendirmek için öldükten sonra hayır defterlerimize işlenmesi için bu fırsatı değerlendirmemiz lazım. Ortamlara dikkat edeceğiz. Yaşantımıza dikkat edeceğiz. Azabın gecikmesi veya musibetin ulaşması, geç olması bizi aldatmasın. Ölüm sanki hiç peşimizde değilmiş gibi hareket etmemiz, ona göre ibadetlerimizde zayıflık göstermemiz, bizi aldatmasın. Muhakkak ölüm ansızın bize ulaşacak ve bu bedenimizden ruhumuz gidecek ve hesabımızı vermek üzere berza halime geçeceğiz. Bu geçiş zamanı içerisinde çok iyi değerlendirme yapacağız. Hesabımızı ona göre yapacağız. Bu nasıl bir günah ki insanoğlunun yapmış olduğu günah Hacerul Esvet taşının siyah olmasına sebep oluyor. Kaldı ki insanın kendi üzerinde o günahın cehenneme dönüşmesini düşünün. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hacerü'l Esved cennetten bir taştır diyor. Beyazmış. Hacerü'l Esved demek bugün biliyoruz Kabe'nin köşesinde siyah taş demek. Hacer taş Esved siyah Arapça'da Hacerü'l Esved siyah taş. Beyazmış ve cennetten gelen bir taşmış. Ama diyor kulların yeryüzündeki isyanı Allah'a karşı aşırı fucurat, kumluk yani insanlara dahi karşı olsa zulüm işlemeleri Allah subhanehu ve teala karşı isyanları o taşı siyahlaştırdı diyor. Ebu Hureyre radiyallahu anhu der ki öyle musibet ve azaplar vardır ki kişinin kendi eliyle işlediği zulümle ortaya koyup uyguladığı öyle azaplar vardır ki suçlar o azap toy kuşunun yuvasında hiçbir kimseye zararı olmadığı değil mesela bir kuş var ormanda. Gidiyorsunuz yakıyorsunuz ormanı bir şeyler yapıyorsunuz kuşların hayvanların hepsinin helak olmasına sebep oluyorsunuz. Yani yapılan hatalar diyor o toy kuşunun da yuvasında haksız yere ölmesine sebep oluyor diyor. İşte Nuh aleyhisselam kıssasında olduğu gibi bir gün bir amcayla birlikte bir bahçede oturuyorum benim yaşadığım bir olay dedi İsmail dedi şu ağaçları görüyor musun dedim evet amca dedim şöyle bir sağda solda ağaçlar meyve ağaçları dedi ben dedim ki bu sene Allah'ın izniyle ben çalıştım Allah bana verecek yani ben Allah bana vereceği şart koştum kendi kendime. İnşallah verecek demedim. Çünkü Necm suresinde herkesin çalıştığının karşılığı verilecektir diyor ayette. Ben de çalıştım, meyve ekin zamanı geldi. Gittim bir kahvede oturuyorum diğer tarla sahipleriyle birlikte. Dediler ki işte Ahmet Bey nasıl durum, ne yaptın, ne ettin? Valla sizin gibi oturmadım demiş çalıştım, uğraştım, kestim, biçtim. Allah bana verecek. Siz böyle oturun. Ama diyor inşallah verecek demedim. Diyor vallahi diyor ben böyle oturuyordum. Bir gün havada öyle güzel birkaç gün sonra da meyve toplayacağım. Ağaçlara bakıyorum. Baktım diyor yemin ederim diyor şu kapıdan diyor bahçenin kapısından küçük bir hortum girdi içeri. Böyle dönüyor ya bazen birden bir bakıyorsun tarlada bir ortam oldu çekti gitti vallahi diyor sol taraftaki diyor bahçeye girdi hiçbir ağacı benim çiftlerim var diyor geçmedi başkasının tarlasına diyor döndü diyor döndü döndü benim tek tek o ağaçlara vurdu geçti vurdu geçti sırayla sanki diyor pimpon topum var artık ne, bilardo topu vurur gibi ben de böyle o ağaçtan daha Toplamamışım yani olgun olacak bir hafta sonra toplayacağım ki olsun. O düşen meyvelerin sesleri ritim, ritim oldu diyor benim kulağımda. Tak tak tak tak tak tak tak sonra bir şey geliyor. Benim sol taraftaki bahçem diyor böyle yerle bir oldu. Ben şahit oldum adamda ibadet eden birisi. Sonra döndü benim sağdaki bahçeme girdi. Baştan başladı diyor, geri gitti. Vallahi diyor bütün ağaçları vurdu, kırdı, dağıttı, en sona geldi, sonra çekti gitti diyor. Ben de böyle baktım. O sene diyor, hiç elime bir şey geçmedi. Köye gittim, dedim ki dediler ne oldu Ahmet Bey? Durum nedir falan. Ben Allah'a pazarlığı şart koştum, Allah kabul etmedi, ben dilersem olacak dedi. Bir gönderdi kasırgasını, hortumunu, bahçemi yerle bir etti. Zaten bahçe onundu, o meyveler onundu. Ben sadece çapa atmıştım da biraz fazla kendimden nefsimden bir şey kattım da Allah onun cezasını bana verdi. Ve o günden bugüne Allah asla öyle bir şey diyemiyorum. Allah ne dilerse verecek diyorum. İşte Kehs suresinde de bir kıssa var. İki bahçe sahibi kişiden bahsediliyor. Yarın biz gideceğiz diyor, bahçeden mahsullerimizi alacağız diyorlar ve böylelikle kazanacağız. Hatta kendi aralarında giderken fısıldaşıyorlar. Erken gidelim. Fakir makirler gelip kapımıza dayanmasın. E peki bugün biz de böyle düşünsek dünyanın süper güçleri hesap yapmış, Müslümanlar uyuyor. Vay be adamlar yüzyıllık hesap yapmış, şöyle ediyorlar, şöyle yapıyorlar. Ama unuttukları bir şey var. Allah kalplerde geçeni biliyor. Onlar işte bunun hesabını unuttular. O yüzden İslam ümmeti ama düşecek ama kalkacak yola devam. Ama onlar Allah'ın gücünü unuttular. İşte o iki bahçe sahibi de o gün o fısıldaşmaktan dolayı nefsine daldı. Bir tanesi, birisi iman gereği gibi iman etmiş Kehf suresindedir. Diğeri de iman etmiş ama nefsinden biraz zulüm bulaştırmış. Biz erken gidelim de fakirler kapımıza dayanmasın. isterler. Ama sabah gittikleri zaman Allah ve Teala ne yapıyor akşamdan oraya? Bir kasırga gönderiyor. Hepsini yerle bir ediyor bir geliyorlar hatta ayette diyor ki acaba biz yanlış bir yola mı girdik yani bu tarla bizim değil dün gelirken böyle değildi gibi işte kişi niyetini değiştirirse o mücadelesini kulluk görevinde değiştirirse işte başına bunlar gelir ve sonra öteki salih bahçe sahibi kişide nedir? nefsinize zulmü karıştırdınız Allah'tan bağışlanma dileyin onlar da itiraf ederler ve Rabbil aleminden bağışlanma dilerler bugün maalesef ne yaptıksa kendi ellerimizle canlı ve cansız her şey Allah'ındır nimetleri düşünelim atom bombası icat ettiler Allah'ın vermiş olduğu akınla Atom bombası ne yapıyor? Meyve mi ekiyor? Gübre işi mi yapıyor? Yani bir fayda olduğu bir şey ne? Faydalı olduğu veyahut etkisi olduğu tek şey insanlığın sonunu getirmek. Jetler yaptılar, füzeler yaptı insanoğlu. Ayette diyor ya, kendi elleriyle işledikleri yüzünden. füze yaptılar, Yolcu taşımaz, yük taşımaz, <gülüyor> herhangi bir işe yaramaz, ancak toplumların ölümü için kullanılır. Bombalar yapıldı, ancak insanoğlunun helakı için uğraşıldı. Demek ki bizler kendi sonumuzu kendi elimizle yaptıklarımızdan, elde ediyoruz. İşte bunun için Allah Subhana ve Teala'ya sürekli kulluk görevi içerisinde olma, hatalarımızdan dolayı bağışlanma dilememiz lazım. Bağışlanma yolları çok daha önce de bahsettik. Niyetinde fakirlere sadaka vermeme gibi düşüncesi olup da yola çıkanlar ertesi günü bahçelerini göremediler. Ama tam aksine daha önceki sohbetimizde de bahsettik. Gökten yağmur yağmasına falanın bahçesini sula gibi bir reverse söylemiştik. Adamın biri yolculuk yapıyor bizden önceki ümmetlerden. Bir ses duyuyor buluttan. Falanın bahçesini sula. Adam tahaccüp ediyor. Burada olmayanlar için kıssadan bir de anlatmak istiyorum. Sonra diyor o bulut gitti sarp bir kayalığa yağmuru döktü. Oradan bir ark oluştu. Su geldi. Takip ettim diyor. Gittim bir bahçeyi suladı. Adam aldı çapayı. Gittim yanına dedim ki ey adam ben böyle bir olayla karşılaştım. Senin adın ne şu? Vallahi anlatacaksın ne yaptın, ne ettin ki o buluktan bir ses geldi, yağmur yağdı, geldi böyle böyle. Vallahi diyor benim varım yokum bu bahçem. Mahsul elde ederim, üçe bölerim. Birisi benim ailem için rızkım. İkincisi seneye mahsul, bir daha ekeceğim. Üçüncü kısmı da Allah rızası için tasadduk ederim. Evet diyor. Olsa olsa işte sebep bu. Bir düşünün Keh Suresi'ndeki iki bahçeli kişinin durumu. Sahiplerinden birinin bahçesi sırf sadakadan dolayı, hayırdan dolayı niyetinin bozukluğu vermemek için sadakayı helak oluyor. Diğerinin de bahçesinin sulanmasına sebep oluyor. İşte bunlara dikkat edeceğiz. Hayır yolları çok. Mescide sık sık adım atmak. Zaten yarın mahşer günü hiçbir gölgenin olmadığı hadisi biliyoruz. Bunlardan bir tanesi de işte mescide gönlü bağlı olan kişi. Her adımına karşılık hayır kazanması, attığı sol adıma karşılık günahlarının dökülmesi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birinizin evinin önünden bir ırmak aksa, oradan günde beş kere yıkansa herhangi bir kir kalır mı diyor, ashab hayır ya Resulallah diyor. Öyleyse diyor işte abdest bunun gibidir. Zulüm olduğu gibi hayır elde etmek de bu kadar kolaydır. Bunun için Allah subhanehu ve teala şüphesiz ki şirk en büyük zulümdür buyurmuştur. Lokman suresi 13. ayette. Bir hadisi kutsi'de de Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmaktadır. Ey kullarım şüphesiz ben zulmü kendi kendime haram, et, haram kıldım, onu sizin aranızda da haram kıldım. Şu halde birbirinize zulmetmeyin buyurmuştur Müslüman rivayetinde. İşte zulüm Allah Subhana ve Teala tarafından yasaklanmış ve toplum arasında da işlenilmesi yasak kılınmış. Zaten zulüm sebebiyle birçok ümmet helak olmuştur. Onun için bir Müslümanın dikkat etmesi gereken meselelerden biri zulüm meselesinden bilakis şirk Allah Subhanahu ve Teala katında en büyük zulüm olarak değerlendirilmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sahabiler geliyorlar ey Allah'ın Resulü kim nefsine zulmü bulaştırmaz ki der. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayetin tefsirinde bu sizin anladığınız gibi zulüm değil. Bu şirktir diyor. Bu yüzden düşünün Göklerin ve yerin ve her ikisinin arasında kimlerin Rabbı ve daha nice bilmediklerimiz meleküt alemi melekler, gökyüzü, yedi kat sema, arş hepsinin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Taala'nın gücü ve kudreti her şeye yeterken gidip türbelerden yardım beklemek, oralardan medet beklemek, çocukları olmuyor diye gidip çaput bağlamak, nazar boncukları asmak, kendilerine bir musibet isabet etmesin diye nuskalar takmak veyahut bazı yerleri kendilerine kutsiyet olarak değerlendirip oralarda sürekli aynı ayinleri yapmak gibi meseleler şirk ve şirke götüren sebepler olarak İslam ümmeti tarafından, alimleri tarafından tespit edilmiş ve kitaplarda yerini almış. Bir yandan bakıyoruz deniz kıyılarından fuşyaptan bahsettik. Bir yandan İslam mümmeti üzerindeki hesaplardan bahsettik. Bir yandan da işte İslam ümmetinin ilim ehli dedikleri, toplumu önüne sürdükleri kişilerin de toplumu Allah'a karşı götüren yollarda ulaştıran yollarda işte şirki bidatları bulaştırmayı düşünün. Bunlar da bire bela ve musibettir. Toplumların helak olmasına, yok olmasına, kulluklarının gereği gibi oluşmamasına sebep olur. Sufyan Essevri'nin radiyallahu anh'unun dediği gibi, her bir bidatı işlemek sünneti bertaraf eder. Yani bidat işlediğin zaman, o konudaki asıl olan sünnet ne olmuş oluyor? Bir kenarda kalıyor. Yani sadece fuhşiyat, adam öldürme, dine karşı çıkmak, büyük bir zulüm ve fücur olmasıyla birlikte maalesef İslam ümmetinin içerisindeki ayrıncalık birbirine karşı kötü düşünceler, birbirlerine karşı zulmetmeleri, ibadet ederken şirk işlemeleri bunlarda maalesef zulmün içerisindedir. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır. Kafir iyi bir amel işlediği zaman dünya doyumluklarıyla doyurulur. Cenabı Hak müminin iyiliklerini ise onun için ahirete biriktirir. Taatı sebebiyle dünyada rızkını onun peşine tapar. Bu hadisten anlaşılan Müslüman asla zenginliğin, varlığın, dinsiz ve imansızın elinde olmasına bakıp aldanarak kendi elindekini ne yapmayacak? Küçük görmeyecek. Allah subhanahu ve Taala müminin rızkını, derecesini arttırarak asıl yerinin ahirette olduğunu zaten beyan etmiştir. İşte onun için Müslümanlar asla ve asla onların derecelerine dünyalık olarak ulaşmak için kötü yollara girmeye, sıkıntılar işlemeye onlar gibi zulmetmeye gerek yok. Eğer bizler Allah subhanehu ve emirlerini yerine getirmezsek, Resulullah Aleyhisselatu vesselamın sünnetinden yüz çevirirsek, yaşadığımız ortamlarda bizlere musibetler ve belalar gelir. Yaşadığımız vatanda, yaşadığımız mahallede, şehirlerde huzursuz bir şekilde, güvensiz bir şekilde yaşamaya başlarız. Allah subhanehu ve teala'nın bize vermiş olduğu bu huzur nimeti yine Allah Subhanahu ve Teala katından bir nimettir. Mescitlere yürüyüp gitmemiz, cemaat halinde namaz kılmamız, sadaka vermemiz, hayır yollarında koşmamız, bütün hepsi Allah Subhanahu ve Teala'nın bizlere vermiş olduğu nimetlerdir. Allah ve Resulü'nün yolunun dışında hareket etmek, Ashabın dahi, Resulullah'ın dahi içinde olduğu bir toplulukta bakın neleri meydana getirmiş. Hepimiz biliyoruz Uhud savaşını. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor okçulara? Sakın bu tepeyi terk etmeyin. Bizim savaşı kazandığımızı görseniz dahi orayı terk etmeyin bizim yenildiğimizi dahi görseniz orayı terk etmeyin. Hatta Bukhari'deki ziyade rivayetinde bizim öldüğümüzü görseniz kuşlar gelse, yeticik kuşlar etimizden yeseler yerinizi terk etmeyin. Bunu söyleyen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Sonra ne oluyor? Dünya nimeti Maalesef nefislere tahakkum oluyor. Sahabe bu tepede dururken Müslümanların galip geldiğini görüyor. Hatta içlerinden bir sahabe diyor ki, kaçan diyor, müşriklerin kadınlarını gördük, daha hızlı kaçsınlar diye eteklerini toplamışlardı. Ayaklarındaki halhalları gördük. Hat içimizden biri dedi ki: "Ganimet, ganimet." dedi ve bazıları peşine takıldı. Ve sonra sahabi diyor ki: "Allah Resulü'nün emri vardı. Gitmeyin, gitmeyin." Ne oldu? Nefisleri bir anda dünya malına gitti ve tepeyi terk ettiler. Arkadan Halid ibn Velid radıyallahu anh o zaman Müslüman olmamış. Müşriklerin attılarının başında ne yapıyor? Tepeyi arkadan dolanarak Müslümanları bir abloka içerisine alıyorlar. Ve böylece 70'e yakın diyor sahabi diyor içimizde şehit oldu. Sonra Ebu Sufyan geliyor tepenin kenarına. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem orada mı diyor? Sesimi duyuyor mu? Allah Resulü diyor, kimse cevap vermesin. Ebu Vekir orada mı diyor? Şimdi savaş olmuş birçok sahabi şehit olmuş. Ortalık toz duman. Birkaç sahabi kalmış resulün etrafına dağa çıkmışlar. Korunmak için. Allah Resulü diyor, ses etmeyin. Ömer İbn-i Hattab orada mı diyor? Allah Resulü ses etmeyin diyor. Sonra evet diyor, eğer onlar yaşamış olsaydı seslerini duyacaktınız. İşte biz böyle öldürdük. Bizden önceki savaşa mukabil bu savaş. Bizim uzdamız var, sizin hiç şeyiniz yok diyor. Hala Kutları öne sürüyorlar. Hemen Allah Resulü ona cevap verin. Ne diyelim ya Resulallah diyorlar. Allah bizim Mevlamızdır. Sizin Mevlanız yoktur diyor. Bak hemen olaya din girince müdahale geldi. Ve sonra bu Süfyan diyor ki Sizler diyor savaş alanından diyor kendi cesetlerinizi toplarken Bazılarının burunlarının kesildiğini, bazılarının kulaklarının kesildiğini, organlarının koparıldığını göreceksiniz. Ama ben bunların hiçbirinden mesul değilim diyor, kabul etmiyorum diyor. Ben yaptırtmadım ve böyle bir şey de söylemedim. Ve çekip gidiyor. Bakıyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Yürü dediği zaman yürüyen sahabesi <gülüyor> otur dediği zaman oturan ibadet için şunu yapan bunu yapan dediği zaman koşan sahabi maalesef nefis taşıyor. Şu tepeyi terk etmeyin dedi ve terk ettiler. Savaşın yenilmesine küçük bir emirden dolayı kaybettiler. Artık siz geriye şeyi düşünün, yani işlenen günahları bizim üstümüzdeki etkilerini düşünün. Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden kendinizi ve ailenizi sakındırın. i̇bn Abbas radıyallahu anh der ki bu ayetin tefsirinde her insan kendi yakıtını götürür, kendi amelleriyle ve oradaki taş kükür kükürt taşıdır diyor. Gerçekten de cehennem kendi yakıtlarımız, kendi götüreceklerimizle olacak. Allah subhanahu wa taala bizi oradan uzak kılsın. <gülüyor> i̇şte dedik. Günahlar sadece bizimle kalmıyor. Günahlar sadece şahsi olarak üzerimize gelmiyor, dünya etkileniyor. Yer sarsıntıları olacak diyor Allah Resulü zulüm had safhaya geldiği zaman idareciler diyor zulmettiği zaman Allah Subhanahu wa Taala yer sarsıntısı verecek. Hatta İmran bin Hüseyin radıyallahu anh'dan gelen bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu ümmete hayvan suretine çevrilme, yere batma ve taşlanma azabı vardır buyurmaktadır. Peki bunlar ne zaman ortaya çıkacak? Bunlar zina fuhşiyat, çalgırlı eğlenceler yayıldığı ve içkiler de içildiği zaman diyor. Maalesef günümüzde hemen hemen bu söylenenlerin hepsi almış başını gidiyor. Allah subhanahu wa ta'ala bizi bu sıkıntıdan, bu zulmün içerisinde olmaktan beri kılsın. Amen. İşte bunun için Müslüman yaşadığı hayata ve ortama dikkat edecek. Müslüman kulluğuna dikkat edecek. Bütün bunlar kendi ellerimizle işlediklerimizden, başımıza gelen musibetler kendi yaptıklarımızdan. Hatadan hiçbir insan beri değil ister istemez hataya düşebilir ve günah işleyebilir. Ama Allah Subhana ve Taala'nın rahmetinden dolayı güneş batıdan doğuncaya kadar tövbe kapıları açık bırakılmış. İşte onun için Müslüman yaşadığı her an içerisinde Allah subhanehu ve teala'ya karşı tövbekar bir halde yaşaması lazım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir hadislerinde kişi bir günah işler sonra Allah'tan bağışlanma diler diyor. Sonra bir günah işler yine bağışlanma diler. Sonra bir günah işler tekrar bağışlanma diler ve şeytan ona gelip Sürekli aynı şeyi yaptığını, böyle tövbe etmeye çalıştığını, Allah'ın onu bağışlamayacağını gibi telkinlerde bulunacağını der. Ve şeytan sizin bu yaptığınızdan ümitsizliğe düşürmek ister. Asla Allah'ın rahmetine karşı ne yapmayın diyor. Ümitsizliğe düşmeyin, Allah'tan bağışlanma dileyin. hasan Basri Rahimullah bir gün mescitte otururken, birisi geliyor bakıyor ki Hasan-ı Basri Rahimullah ders yapıyor o da dinliyor ve topluluğun dağılmasını bekliyor topluluk dağıldıktan sonra gider yanına ey ümmetin imamıdır ben sana bir şeyler söyleyeceğim bu konuda bana Cevap verir misin diyor. Tabii diyor. Benim o kadar çok günahım var ki der. Ben ne yapayım diyor. Hasan-ı Basri Rahimullah ona der ki Allah'ın rahmeti bağışlaması affediciliği her şeyden çoktur der. Git tövbe et. Adam Biraz yürür, mescitten çıkacak gibi gider, durur, tekrar geri gelir. Tekrar ya ustaz der, benim günahlarım o kadar çok ki diyor, ya o kadar çok ki anlatılacak gibi değil diyor. Hasan-ı basr Rahimullah dön, Allah'tan bağışlanma dile, çünkü Allah'ın rahmeti ondan da çok. Adam tamam diyor, dönüyor bir daha gidiyor, tam mesudun kapısına bu defa kadar yürüyor, duruyor, tekrar geliyor. Ya ustaz diyor, benim günahlarım o kadar çok, o kadar çok, o kadar çok ki, yani daha çok şey yapıyor, ya ben ne desem yani söyleyemiyorum diyor. hasan -i Basri nedir? Allah rahmet etsin. Ey adam, git Allah'tan bağışlanma dile Allah'ın rahmeti onlardan da çok. Yani şeytan bizi asla umutsuzluğa düşürmesin. Ya düşünün şöyle, şu anki dünya hayatını, içerisindeki yaşanan bu pislikleri, içerisinde işlenen bu fuhşiyatlar, işçiler, vurdum duymazlar, Allah var mı yok mu hareket edenler, onun için işte şükredelim. Allah bize namaz nasip etmiş. Allah Subhanahu ve bizi İslam'dan kılmış. Ezanları işitiyoruz. Kulluk yapmaya çalışıyoruz. Allah hamdolsun bizi bid'atlardan uzaklaştırmak için sünneti nasip etti. Kur'an nedir, sünnet nedir bilmiyorduk. Din nedir bilmiyorduk. Ezan nedir bilmiyorduk. Secde nedir bilmiyorduk. Allah nasip etti. İşte bütün bunlar en büyük nimettir. Şeytan bizi asla bu nimetin içerisinde Allah'a karşı ne yapması, ne yapmaması lazım? Ümitsizliğe düşürmemesi lazım. İşte onun için Müslüman daima Allah Subhanahu ve Teala'ya karşı ümit güzel zan besleyecek ve bağışlanma dileyecek. Maalesef bakıyoruz şahit olduk birçoklarımız da gördü helikopterden veya uçaktan çekmişler işte bu Japonya'yı vallahi kapının önünü süpürüyoruz ya biraz su döküyoruz böyle dikkatli bir bakın yerdeki suyun kaldırabileceği yani o bir kovanın bir tasın neyse önüne kattığı o çer çöp var ya götürüyor bir iki yaprak kırıntı bazen içine bir iki karınca düşüyor tahla atıyorsun içinde gidiyor ya subhanallah denizden gelen su uzaktan baksan desen ki bu ne? Böyle dersin ki ya oyuncak arabaları koymuşlar suyun içerisine, plastik. Ben öyle sandım ilk başta ilk bana söylemeseydiler Japonya'da ya da Sinem olmuş. Arabalar suyun içine, kovan içine atmış su gibi. Araba. Tarlalar sanki önüne bir kova su dökmüşler de alıp süpürüp götürüyor insanlar karınca gibi uzaktan çekmişler ya, öyle geliyor. Ya düşünün yani dünyanın uzaydaki küçüklüğü birinci kat sema ikinci kat dünyanın yani Allah arşının karşısındaki durum konumunu düşünün küçümencik eğer Allah katında dünyanın değeri olsaydı diyor Allah Resulü bir yudun su dahi kafire içirmezdi uzaklaştıkça dünyanın konumunu düşünün hiç tüsunami olmuş olmamış neyin nesi kimsenin haberi olmaz ama biz küçücük bu boyumuzla ne yapıyoruz ne yapıyoruz Allah Subhanahu ve Teala'nın dininin sanki bilmiyoruz, sanki yaşamıyoruz, hiç duymamışız gibi kulluktan uzaklaşmaya çalışıyoruz. İşte böylelikle ne yapıyor? Bir gün Hint Okyanusu'nda oluyor. Bir gün Japonya'da oluyor. Bir gün geliyor bizim Marmara'da bir şeyler oluyor. Geliyor. Günlük bir şeyler olabilir kaza geçirebiliriz elimiz gidebilir kolumuz gidebilir, bacağımız gidebilir birçok musibetler yaşayabiliriz ama bizler ne yapmamız lazım İşte o 99-100 kişiyi öldüren o bizden önceki kavimdeki adamın adama gösterilen o kavim git falan salih kavime orada kulluk yap tövbe et umurur ki Allah seni bağışlar Bulunduğumuz ortama dikkat edelim. Gittiğimiz ortamlara dikkat edelim. Yaşadığımız kulluğa dikkat edelim. Herkes kendi yapmış olduğunu teraziye koysun. Allah Subhanahu ve Teala'nın karşısına ben bu defterimle bugün çıksam. Acaba sevinir miyim, üzülür müyüm? Bugün öyle bir zor durum ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yarım kurma tanesi dahi olsa kendinizi cehennem ateşinden sakındırın buyurmuştur. Demek ki çok sıkıntılı günler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam rüzgar estiği zaman rüzgarın içinde olan şerden Allah'a sığınırdı. Karartı bir bulut olduğu zaman korkar bir ürperti olur, evine odasına girer, tövbe istiğfar eder, ey Ayşe bulut geçti mi der. Neden? Çünkü ey Ayşe, nice kavimler vardır ki, kendilerine yağmur yağacak düşüncesiyle bulutları gördüler de sevindiler, Allah onlara musibet gönderdi. Bizden önceki kavimlerden Allah onlara taş yağdırdı. Bir Yemen tarafından Sebe kabilesinden bahseder Kur'an'da. Nimetler içinde yaşıyorlarmış. Evlerinin diyor ayette Sebe suresine bakarsanız okursanız uzun bir kısa sağında solunda evlerinin önünde ve ev arkasında herkesin hayal edeceği gibi sorsanız nasıl bir ev istersin işte evimin önünde bir bahçesi olsun, işte güller olsun, biraz daha birilerine sorsanız yani aşırıya gitse işte bahçıvan olsun, çiçek güller koparsın, mavi pancırlı ev olsun, işte arabayı park edeceğim yer, arkada güneş, üstte sıcak, soğuk, her şeyim olsun, herkes hayal etti. Düşünün sebep kabilesi o tarihte böyle bir hayat yaşıyormuş ayette onların evlerinin önü ve arkaları bahçe cennet diyor. Yani yeşillik güzel. Ayette öyle geçer. Ama Allah'a karşı o nimetin içerisindeki isyankarlıkları öyle bir durum oldu ki bugün Sebe'nin tozu dumanı kalmamış. Allah onlara diyor bir sel verdi diyor. Hatta ayette diyor ki bir iki çalı çırpı içinde bir de söğüt ağacı kaldı. Ta ona kadar Allah bize bildiriyor. Nerede o sebeler? Nerede o at kavmi? Nerede o semut kavmi? Nerede o firavunlar? Nerede o karunlar? Kendilerini ilah sananlar? Nerede nuhun kavmi? Onun için Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman bu kavimler gelip önümüzden geçtiği zaman dikkat edelim. Bunların hiç birisi boşuna anlatılmamış. Allah Subhanehu ve Teala boşuna hiç kimseye zulmetmemiş. Herkesin yaptığının kendi elleriyle yaptıkları yüzünden olduğunu Allah Subhanehu ve Teala bizlere beyanda bulunmuş. Tarihsel olarak biraz önce konumuzun başında da Nuh'tan sonra nice kavimler helak etti kendi yaptıkları yüzünden. Kendi yaptıkları yüzünden. İşte bugün maalesef bizler de kendi yapacaklarımızla baş başayız. Öldükten sonra yaptıklarımızla baş başa kalacağız. Ya sevineceğiz ya da üzüntüde gark olacağız. Allah Subhana wa Taala bizleri hayırlı insanlarla birlikte olmayı nasip etsin. Amin. Allah Subhana wa Taala bizlere hayırlı amerler ihsan etsin. Amin. Yoksa biz hiçbirini yapmaya muhtedir değiliz. Allah Subhana wa Taala son nefesimizde gereği gibi kelime-i tevhidi söylemeyi nasip etsin. Kelime-i tevhide götüren yolları bizlere kolaylaştırsın. Amin. Zulme uğrayan toplumlar içerisinde bizleri zulümden uzak kılsın. Amin. Gelebilecek musibetlerden bizleri beri kılsın. Amin. Cennete giden yolları kolaylaştırsın. Salih amelleri işlemeyi, nefsimizi daima hesaba çekmeyi ve riyadan uzaklaştırmayı, bid'at, fucurat, kötü amelleri bizlere buğz ettirmeyi. Allah bize nasip eylesin diyorum. <Gülüyor> Velhamdülillahi Rabbil Alemin Buraya kadar geldiniz. Bu ortamda Allah razı olsun bulundunuz, bunun hayrını güzel bir şekilde değerlendirelim. Allah Subhanahu wa Taala bu anlattıklarımızı gereği gibi anlamayı ve yaşamayı bizlere nasip etsin, hayır yollarını daima bizlere açıklılsın. Diyorum, alhamdulillah Müslümanın Müslüman'a gülümsemesi bir sadakadır tebessümü diyor. O yüzden elhamdülillah birbirimizi görmemiz, birbirimize tebessümde bulunmamız yine Allah'ın rahmetindendir. Hepsi bizim için salakta yazılmış oluyor. Parayla ödesek biz asla bunun altından kalkamayız. O yüzden Müslümanlar birbirlerinin kıymetini iyi bilsinler inşallah.